zalimi sevme. Mazlumun gönlünü yıkma kardeşim. Hakikat yolunda yürümene bak. Sonucu kafana takma kardeşim Zulmü alkışlama, zalimi sevme Mazlumun gönlünü yıkma kardeşim Hakikat yolunda yürümene bak Sonucu kafana takma kardeşim bu yol Resullerin çileli yolu, Zalimlerin sonu hüsranla dolu, Bu yol sıddıklarla şehitler yolu, Nefsine uyarak sapma kardeşim, Nefsine uyarak sapma kardeşim. Kur'an'a sahip çık sünnete sarıl, Fikrinde sebat et bıkma kardeşim, Bu yol Resullerin çileli yolu, Şeytana uyarak sapma kardeşim, Bu yol Resullerin çileli yolu, Zalimlerin sonu hüsranla dolu, Bu yol sıddıklarla şehitler yolu,